Merhaba, Bulgaristan'ın yasa dışı sığınmacı geçişini engellemek için Türkiye sınırına çektiği tel örgü çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kırklareli köyüne giden Trakya platformu yönetim kurulu üyesi Göksal Çidem, tel örgünün doğa harikası ıstranca ormanlarını böldüğünü belirterek, doğal hayatı da olumsuz engelleyecek, yabani hayvanlar geçemeyecek yolunu şaşıracaklar dedi. Tel örgüye gerekçe olarak önlem son yıllarda Bulgaristan-Türkiye sınırında sürekli artan, Sığınmacı baskısına karşı önem taşıyor. Tel örgünün amacı sığınmacı akışını kontrol altına almak ve devlet sınırını etkin bir şekilde korumak olduğu belirtiliyor. Bulgaristan yaklaşık 270 kilometrelik, Türkiye sınırında yasa dışı geçişlerin en fazla olduğu 30 kilometrelik kısma 15 milyon avro maliyetle tel örgü çekiyor. Trakya Platformu yönetim kurulu üyesi Göksal Çidemse ise Kırklareli Çağlayı köyüne giderek sınıra çekilen tel örgüleri inceledi. Çidem... Doğa harikası ıstranca ormanlarının bölündüğünü belirterek şöyle konuştu. Bulgaristan sınırında telden duvar. Kaçak göçmenlere karşı yapılırken bir taraftan da ıstrancalardaki yabani yaşamı da yok edecek. Yaban hayvanları yazın Bulgaristan tarafına, kışında Türkiye tarafına geçiş yaparak besin ve üreme zinciri oluşturuyorlar. Özellikle Türkiye tarafındaki ıstrancalar kesimi yaban yaşamı çok etkilenecek. Sınır hattında geyik, karaca, kızıl sincap, yaban kedisi, kurt, tilki, çakal ve ağaç sansarı gibi birçok yabani hayvan yaşıyor. Tel hattı duvarı nedeniyle bazı türlerin yok olması riskiyle bile karşı karşıya kalınabilir. Köylüler jiletle sarılmış tellerde birçok hayvanın takılarak öldüğünü söylüyor. Konuyla ilgili bakanlıkça uluslararası platforma taşınmalı ve çözüm üretilmeli, dedi Çıda. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da önceki gün Türkiye'ye gelerek bazı temaslarda bulunmuştu. Başbakan Binali Yıldırım ve Borisov önceki günkü basın toplantısında Suriyeli sığınmacı sorununa da değinmişlerdi. Toplantıda sığınmacılar konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. Bulgaristan Başbakanı Türkiye'ye pek çok adım attı ve bu geçişleri engelledi dedi. Fakat buna rağmen anlaşılan yine de bu jiletli tel örgü yaban hayvanlarını etkileyecek şekilde yapılıyor. Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri Projesi kapsamında dünya üzerinde sadece Antalya'da yığılış gösteren yeni bir bitki türü bulundu. Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri Projesi'nde dünya üzerinde sadece Antalya'da bulunan bir bitki türü var. Karanfil cinsine ait örnekler üzerinde yürütülen çalışmalar sonucunda keşfedilmiş ve bol çiçekli karanfil, Multiflorus adı verilmiş kendisine, bir yıllık hayat döngüsüne sahip olan tür. Yakın hem cinslerinin ilk bakışta benzeri ancak 300'e kadar çıkabilen çiçek sayısı ile ayrılıyor. Bilimsel isimlendirmesi türün bu özelliğine atfedilmiş. Dianthus multiflorus denmiş. Deniz ve Aykurt bol çiçekli kanafil olarak geçti kayıtları uluslararası literatürde yayınlandı ve bilim dünyasına tanıtıldı. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı köyü sakinleri atış poligonu yapılmak için mesire alanındaki ağaçların kesilmesine müdahale etti. Kesim işlemleri için bölgeye gönderilen işçilerin hızarlarına el koyan köylüler ağaç kesimine karşı sonuna kadar direneceklerini söyledi. Kılıçlı köyü sakinleri iki gün önce köyün mesiri alanındaki kızıl çamların kesildiğini gördü ve yaklaşık 170 dönümlük alanda bulunan ağaçların kesilmesine köylüler itiraz ettiler ve hemen hızarlara el koyup kesime engel oldular. Köylüler daha sonra işçilerin Hızarlarını verdiler ve oradan uzaklaştırdılar. Ormanlık alanın kesilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor köylüler. Ve nöbete başladılar bu alanda. Köylüler adına Mehmet Akçakoyun konuşmuş kesimle ilgili. Köy muhtarına herhangi bir bilgi verilmediğini belirtiyor. Yetkililere tepki gösteriyor. Ağaçların kesilmemesi için işçilerin hızarlarına el koyduklarını söyleyen Akçakoyun. Köylüler olarak ister yasal ister gayri yasal bu kesime direneceğiz. Burası uluslararası atış poligonu yapılacakmış kesim yapanlar konu hakkında Orman ve Spor Bakanlığının bilgisi olduğunu söylediler. Bize herhangi bir belge göstermediler. Biz de iş makinelerine el koyduk. Bölgeye gelen jandarma görevlileri yarın yetkililerin köye gelerek bilgi vereceklerini söyledi. Eğer kesin devam ederse biz köylüler olarak direnmeye devam edeceğiz. Yetkililerden isteğimiz bu katliama son versinler dedi kendisi. Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde güneş araştırmaları merkezi yani GÜNAM güneş hücreleri veya namı diğer gözeleri ve fotovoltaik teknolojisi üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği bünyesindeki ilk yaz okulunu düzenledi. Bu teknolojiye önemli katkılar sağlayan Martin Green ve Rolf Brander gibi ünlü isimler de Günam'ın fotovoltaik yaz okulu kapsamında konuk araştırmacı olarak dersler verdi. Günam 13-24 Haziran 2016 tarihleri arasında ODTÜ'de gerçekleşen fotovoltaik yaz okulu kapsamında yurt içi ve yurt dışından 70 katılımcı ile 2 hafta Teorik ve uygulamalı eğitimler vermiş. Yaz okulunun ilk haftası ODTÜ içinden 3, ODTÜ dışından ise 8 konuk akademisyen ve araştırmacı uzmanlaştıkları güneş hücresi teknolojileri, fotovoltaik güç elektroniği ve panel teknolojileri konuları üzerine teorik eğitimler vermişler. Yaz okulunun ikinci haftasında ise bu sefer kayıt yaptıran katılımcıları Günan tarafından pratik olarak kristal silisyum güneş hücresi üretim aşamaları üzerinde Laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler verilmiş. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.